Kıymetler, Kamra'de dinleyenlerin, bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Kemcebeci hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Kıymet hocamız üzere Esad Efendi Hazretlerinin hayatını menakbini ve tasavvufi görüşlerini anlatıyorlar. Ustera hocam, ölüm de, tasavvufta da çok önemli bir hakikat. Esad Efendi Hazretlerinin ölüm psikolojisi ve ölümle alakalı bazı görüşleri var. Ait kelimelerde de ölüm sık sık işleniyor. Külün hepsini zayıf katil Her canlı ölümü tadacaktır. Yani her hepimizin e, akıbeti, işte hepimiz ölümle bu hakikatle şey buluşacağız. Esad Efendi Hazretleri ölümle alakalı neler söylüyor? E, dünya ve ölüm arasındaki ilişki nelerdir? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet. Öldükten sonra kimse öldüğü yok. Bismillahirrahmanirrahim diyelim önce. Çünkü bir evden bir diğeri eve gidiş. Yani ruhlar ölmez çünkü. Ölen hayvan diyoruz ya. Dolayısıyla bu dünyada biz zaman ve mekanını yaşıyoruz. Öldükten sonra ruhumuz yine yaşamaya devam ediyor ama zamansız ve mekansız. Herde bu fark var. Bir başka bir yaşam türü, hayat türü, yaşama türü bu dünyada yaşadığımız zamanlı mekanda o da başka hayat türü olmuş oluyor. Orada da gittiğimiz yerde de idrak var ve hayat var. Burada da idrak ve hayat var. Çünkü ruh ölmüyor. Ruh da idrak edici ve hayat sahibi ve hayat verici ve diriltici bir güç. Mahiyetini işte Allah bilir ama hepimizde olan bir şey. Yani ölen hayvani beden. Yani ölen Hayır, hayvani Evet. Beden ölüyor, beden, o kadar. Nefis öldü. ölüyor. Tamam. E, ruhlar ölmez. Evet. Çünkü Allah'tan gelmiştir. Ebedilik varsını evet. haizdir. Evet. Efendim, Esad Erbil Hazretleri ölüm gelene kadar وَعْبُدُ رَبَّكَ hatta yekel yakin Sana ölüm gelinceye kadar Rabbuna ibadet et. Esad Erbil Hazretleri bunu anlatırken ölüm gelene kadar yaşanması gereken hayatın nasıl olması gerektiği üzerine durur. Yani ölüm gelene kadar Allah'a imanla İslam'da bir hayat yaşa anlamında mı hocam? Evet. Her nefis ölümü tadıcıdır. Her nefis küllü nefsin zayikatül mevt. Bu ayet gereğince salikin ölümün pençesine düşeceğinden kefenin dışında ne malın ne evladın insana fayda vermeyeceğini hatırlatır ve bunun üzerinde düşünmesini ister. Ve bu ayet kelimenin kerimenin tasavvutaki Rabıta-yı Mev'tin mesnedini teşkil ettiğine işarette bulunur. Çünkü rabıta mevüt Mev't, ölümle temasa geçmek, bir kimsenin imanını artırır. Aslında ayet mi de küllü nefsin zayikatün mev't diye zayika kelimesi isi faildir. Is ...fiil-i gibi... ...istimrari mana taşır. Yani present continuous-ten... ...sürekli. Evet. Biz aslında sürekli ölüyoruz. Yani... ...her nefis ölümü tadacaktır. Annemizin karnından... ...çıktık, yaşımız... ...şu anda 65 olduğu ihtiyarladık... ...ve an an... ...dakika dakika, saat saat... ...gece gündüz... ...hafta hafta, ay ay... ...bu şekilde ölüme yaklaşıyoruz. Yani... Her an geçtikçe ölüyoruz. Her an geçtikçe ölüyoruz. Zaman, zayokatül mevteki zayiukatül kelimesi kronolojik bir anlam ifade ediyor. Zamansallık ifade ediyor. Sürekli ölüm halindesiniz. Her an ölüyoruz, her an diriliyoruz. Hı. o anlamda. Yok, ölümü her an tadıyoruz. tadıyoruz. Yani zaman gidiyor. Önümde 65 sene harcadığım bir zaman var. Ne kadar yaşayacağım diyelim ki 10 sene. 10 senede tüketiyorum. Her harcadığım saniye ve dakika benim öldürdüğüm bir vaktim, evet. ölüme yaklaşımım bu manada. Evet. Tabi tekamül manasına gelen bir açıklaması var. Ben sadece zaika kelimesindeki istimrar yani present continuous tense dediğimiz e, istimrari manası üzerinden bir yorum vermeye çalıştım. Evet, sürekli... sürekli ölüm halini, sürekli ölüyoruz. ölüyoruz. Evet. Ve her ölüm bir diriliştir. Bunu fark ettiğiniz zaman diriliş oluyor. İnsanlar öldüğünü her an fark edemediği için dirilemiyor. Çünkü her şey zıttında gizli. Ölümü biz ötekileştirdik, içselleştiremedik. Onun için ölümden direği çıkartamıyoruz biz. Ölüm gerçekten öldürüyor bizi. Yaşandıkça bu yüzden yaşıp bul hırsı ve tama'u, ihtiyalatıkça insanın hırsı tamağı paraya düşkünlüğü, altına gümüşe düşkünlüğü artar diyor. Dünyayı olan isteği. Şey, zamanı kuşatamayıp zamanın altında ezilenler böyle oluyor. Ölümü fark edebilenler, zaman üzerine çıkanlar işte onlar ölümü kuşattıkları için oradan ölümden bir dirlik elde ediyor. Evet. Kısaca böyle bir anlamda verilebilir. Efendim bu ayet-i kerimeye göre her nefis ölümü tadıcıdır. Ayet-i kerimesine göre Salik'in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 Geçiyor. <gülüyor> Bununla alakalı <gülüyor> evet. mesela Efendi Hazretleri bir yorum var. Ne, neler söylüyor hocam? Efendim, bu ayet kermeden hareketle yine tarikat evradı çekecek. Tarikata girip zikir çekecek bir müridin hasta kalbinin şifa bulması için ölümü düşünmenin önemine işaret eder. Kend Ey iman edenler! Evet. Kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun ki, kul yağıyla zin, yağıyla zin âmin uqu. Anfeseküm, ahlîküm nara. hijara. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun ki, onun yakıtı insanlarda taşlardır. Bu kerime üzerine çok düşünmek gerekir ve bundan dersler alıp ona göre hareket etme gereğini tavsiye eder. Her şey fani ve yok olucu. Ancak Cenab-ı Allah'ın yüce zatı baki ve devamlıdır. Rahman suresinde bu ayet. Bu ayet-i kerimin de ölümü düşünmeyi çoğaltıp kalbi masivanın bulanıklığından temizlemenin gerekliliğini hatırlatmak açısından ehemmiyeti olduğunu söyler. Hocam <gülüyor> biraz önce söylediğiniz bu tefektür-i Yani kalbin şifa bulması için tefekkür i tavsiye evet. ediliyor. O nasıl bir tesir oluyor ki tefekkür i mevt'in kalbe? Ee, şifa verildi. Daha önce, biraz önce evet. anlattığın gibi yani ölümden dirilik çıkarmak. Her şey zıttı lakayim ya. İşte geceliğin dese kalkıyoruz. Dersimizi çekiyoruz. O da böyle tefekkür meykti yapıyoruz. Yani ölüm rabıtası yapıyoruz. Yani öldüğümüzü hayal aleminde, misal aleminde canlandırıyoruz. Kefen, Yıkanma, teneşir tahtası, tabut, taşınma, cenaze namazı, kabile konuş vesaire, hesap, ahiret, mizan, sırat köprüsü, şu bu vesaire bunlar virtual reality death, sanal gerçek ölüm. Yani sanal alemde, matematiksel evrende, misal aleminde hayal kurgulamasıyla ölümü yaşıyoruz. Bunu yaşamanın manası şu oluyor onu hayal edip yaşarken içsel olarak onun bir takım yansımaları oluyor. Yani insanın onun iç aleminde, ruhunda bıraktığı izler oluyor. Evet. Ve siz ölü olarak kendinizi hissedince dışarıdaki hayatı ve diriliği görüyorsunuz. İçinizde hep hayat, hayat, hayat onu yaşadığım için dışarıdaki varlığın fani olduğunu göremiyoruz. Evet. Halbuki ben merkezde olarak bir ölücü, gidici, kaybolucu, fani, helak olucu, yani kendi fesat aleminde nihayet bir zaman gelecek vefat edeceğiz. Bunu bilemezseniz siz Allah'ı bulamazsınız. Zamanın üzerine çıkamazsınız. Mekanın üzerine çıkamazsınız. Zamanın ve mekanı aşıp la zaman la mekan mertebelerinde bulunamazsınız. İşte gerçek hayatın İnnel ahirete lehiyel hayvan. Gerçek dirilik ahiret hayatıdır. O ahiret hayatı da içimizde, iç alemizde. Kalbimizin bir kompartımanında, ruhumuzun geldiği yerde, Allah'ta o ebedilik hepimizde var. İşte ölüm rabıtasıyla birlikte kişinin imanı, Allah'a imanı artar. Az önce okuduğum Cuma suresindeki ayet-i kerimede, o kullar! Ey lüzün min Ey Yahudiler, siz bütün insanlardan daha çok Allah'ı sevdiğini bizi söylüyor ve iddia ediyorsunuz. O halde fetemennu l-maut. Fetemennu'l-mevte. Ölümü çok çok arzu edin. Yani Allah'ı seviyorsanız ölümü arzulamak lazım. Ölümü sevmenin alameti Allah'a kavuşmayı arzulamaktır. İn kuntum sadıklardan iseniz onun için sadıklar ölmeyi severler. Ölmeyi sevmek demek bu ayet-i kerimeye göre Allah'ı sevmek demektir. Demek Allah sevgisini artırıyor ölüm. Evet. Ahirete bağlılığı, Allah'a bağlılığı artırıyor. Dünyaya bağlılığı azaltıyor. Bunlar işte ölümün hakikatiyle ilgili olarak Göte'nin Doğu ve Batı Divanı adlı eserinde Fitr'ı unutuver de Ol ya da öl. Almancası bu. Bu ya olmak ya da ölmek. İkisi de aynı şey. Bir şey yok. Olma, oluşma, ölmede Onun için bir deri şu da öldüğünü görse, ölüler görse, bir yakın akrabasının öldüğünü görse. Bunların hepsi kendisinin kötü bir sıfatının kaybolduğunu ve ona karşılık ilahi bir sıfatta dirildiğini gösterir. Evet. Onun için ölüm rüyaları hep diriliktir. Derüşlerin çoğu rüyalarında hep ölüm görürler, ölüm sahneleri yaşarlar. Halbuki bu onların derece atladığını, maneviyatta yükseldiğini gösteren hususlardandır. Evet. Yine Esad Efendi Hazretleri Hocam ayet-i kerimelerden örnekler veriyor. Kıyameti gördüğü gün her emzikli kadın emzikliğinden vazgeçer, her gebe kadın çocuğunu düşürür, insanlar da sarboş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir, fakat Allah'ın azabı çok şiddetidir şeklinde. Bazı ayet kerimeler zikrediyor mektubatta. Evet. Yine yani ölüm aslında insanı kan ve kederden e, kurtarıyor yani. Evet. Onu söylüyor mesela. Evet hocam. Evet. Allah öleceklerin ölüm zamanı gelince, ölmeyeceklerin de uykular esnasında ruhlarını alır. Bu Zümev Suresi 42. Ayet-i Kerime. Az önce okumuştum. Evet. Ölmelerine hükmettiği kimselerin ruhunu Allah tutar. Diğerlerini bir süreye kadar bedenlerine girmek, kavuşmak üzere sadıverir, gönderir. İşte bu konuda düşünen kimseler için dersler vardır. Bir gam ve kederden kurtulup rahatlamayı arzu edenler ölümü tercih etmelidirler. Özüncüsünü söylediğiniz yani. Evet. Ölümü tercih etmek. Ölümü tercih etmek. Dünyayı yani. değil de ölümü. Evet. Ahireti Allah'a tercih etmek. Çünkü gerçek özgürlük ölümdedir. Yani bugün varoluşçu, egzistansiyelist felsefede Jean Paul Sartre gibi, John Steinbeck gibi onlar ölümü bir kurtuluş kabul ediyor ama da ahiret inancı yok. Onlar da idealleştiriyor ölümü. Ama nihilizm adına Hiççilik adına, biz de Allah-u Teala'ya kavuşmak adına, biz vara yolculuk yapıyoruz. Onlar yoka yolculuk yapıyor. Onun için son müzik konseptinde, heyvi Metallica olsun, Rihanna'nın müziği, Lady Gaga'nın müziği, bu gibi modern müzik icra edenler, müziklerin içerisine şuur altına ölümü lanse edici, 25. kare dediğimiz türden ses sigılları, sessel semboller koyuyorlar ve bu müzikleri dinleyenler intihar ediyor. Evet. Şuur altına kill yourself bu enjekte ediliyor. Kendini öldür. Kill yourself kill yourself kendini öldür. Kendini dinleyen, öldür. farkında yani. İnsan bunun farkında değil farkında. ve intihar temayülü meydana geliyor. Evet. Halbuki bizim tekken müzik, müzikisini dinleyen insan müzikiyi dinlerken hep hüzünlüdür. Hep ölümdür müzik hep ağlamaktır. Evet. Ama bakıyorsunuz hayata canlı bir şekilde dönüyor o insanlar. Onların müzikleri hareketli, hayat dolu, ölüm getiriyor. Evet. Bizimki ölüm mü, hüzün dolu mü, bizim müzikimiz dinledikten sonra hayat tatlı geliyor. Onların müziğiyle bizim müzikimiz arasında bu fark var. Evet, biri diriltiyor. Biri hayatı canlandıran canlı bir müzik o Lady Gaga'nın, Rihanna'nın müziği, heavy metalik müziği. Mudi bu müzik türleri hep hareketli müzik. Evet. İşte onların bu hareketin içerisinde intiharlar çıkıyor. Bizde de doğu muhsikisinde hep Ras makamı, Hicaz makamı, işte Segah makamı, Hüseyin'e makamı, bunların ışığı altında hep hüzün dolu makamların hepsi. Üzülüyorsunuz, kederleniyorsunuz, üzüntüye dalıyorsunuz, tefekküre dalıyorsunuz, kaybolup gidiyorsunuz o müzik atmosferini kurtulunca düş dünyaya yeniden doğmuş gibi oluyorsunuz. Çünkü musiki sizi öldürüyor. Daha doğrusu içselleştiriyor. içe yolculuk yaptırıyor. Onların musikisi dışa yolculuk yaptırıyor. Evet. Yani insan kendinden uzaklaşıyor o musiki'yi dinlediği zaman. Bizim şark musikisini makamla söylenen şarkılar dinleyenler ilahileri dinleyenler özüne gidiyor. Özüne yolculuk yapıyor. Öz ölümdür. Ölümle yüzleşiyoruz biz. Onun için bizde hayat çıkıyor. Onlar da o dirilikten ölüm, bizim ölümümüzden de bu dirilik çıkıyor. Bu konuda söylenecek sok sözler var. Evet. Ama gam ve kederden kurtulmak isteyen en büyük gama kendini bırakmalı. En büyük üzüntüye. İkisinin en büyük üzüntüsü ölümdür. Ölmemeye çalışıyor herkes. Tam ortasını atlayacaksın. Orada ne büyük bir sevinç var. Orada ne büyük bir mutluluk var. Evet. Cenab-ı Hakk'ın Ölmeden önce ölünüz makamına girmek gerekiyor. Cenab-ı Hak'un lütfuyla bir kişi ölüm makamına kavuşursa, her türlü gamdan ve sıkıntıdan kurtulup dikkat edin. Ela inne evliya Allah. La khavfun aleyhim ve la yahzanun. Onlara, Allah'ın veli kullarına korku yoktur. Onlar üzülmezler de. Çünkü orada Allah'ta sırf ümit ve sırf mutluluk vardır. Hep huzur vardır. Evet. Bu nedenle kendisi bir mülemma tarzında gazelinde şöyle seslenir Esad Erbil Hazretleri. Vaktaki gelir hatıra o gözleri Ahu er-rahatu testevhişû vel-mevtü yemîlû aşk ehli ölmez, aşk ehli yerde sürünmez yanmayan bilmez ateşi aşkı. Sözü de Müminlerin ölmeyeceğini, yalnız bir mekandan bir mekana nakledileceklerini ifade eden e, sözlerdir. Gazir'in anlamını kısaca bahsedebilir misiniz? Evet, gözleri ahu gibi olan sevgiliyi hatırlayınca rahat kaçar. Yani Allah hatırlayınca artık gece uyku gider. Onun o sevgiliden dolayı gece rahat kalmaz, huzur kalmaz Kavuşma arzusu, hasret ayrılık, gurbet yaşar, farkındalık oluşur. Ney gibi inlemeye başlar, mişnevezne, hikayet şiirini okumaya başlar Mevlana gibi. Evet. Ve insan ölüme bu şekilde meyleder. Allah tarafından ölüme meyletmesi demek o gözleri ahu gibi olan sevgiliye kavuşmak içindir. Allah bu ölüm perdesinin arkasında. Muhterem hocam Tabii Osmanlı döneminde yetişen insanların kalite düzeyi daha yüksek oluyor çünkü elal rızık var işte haram fazla yok sinema yok internet yok tabii Kelam dergende da yetişen insanlardan bahsediliyor ee, Kelam dergandasındaki darüştelerin ruhi kalitesi e, nasıldır Bundan bahsedebilir misiniz? Aüz bilahe min şaytanı Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbi alemin Vessalatü vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Esad -ha Erbili Hazretleri'nin dergahında dervişlerin manevi kalitesi yüksekti. Bunun biricik sebebi helal rızık boldu. Böyle bankacılık ve faiz ve haram lokma yaygın değildi. Evet. Efendim. Harama pek o devirde rastlanmazdı. Benim yaşım 65. Eskiden Ankara'yı hatırlıyorum. Her sokakta iki tane, üç tane Allah dostu insan olurdu. Her sokakta. Yani bir sokakta diyelim ki 30-40 tane ev var. Bir veya iki evde mutlaka bir iki Allah dostu olurdu. Evet. Şimdi 5 milyonluk Ankara'da 5 tane Allah dostu bulamıyorsun Eskiden her sokakta iki tane çıkardı. Yani 30-40 hanede 150 kişi yaşıyor. 150 kişinin içinde iki tane Allah dostu çıkardı. Şimdi 5 milyonluk Ankara'da 5 tane Allah dostu bulamıyorsunuz. Yani günahlar mı çıkardı hocam? Ya faiz. faiz. Birinci sebebi faiz. Ondan sonra daha başka günahlar. Yani başta faiz geliyor. Evet. Yani bizim yaşadığımız devirde en büyük maneviyata en büyük engel maalesef Faiz. Evet. Efendim Sinema internet falan da yoktu O zamanlar gerçekten Eğlence yoktu Sokaklar Sosyal ve ahlaki olarak terbiyeliydi Sokaklar terbiyesiz değildi Sokaklar ahlaksız değildi İslam o zaman Hem şekil olarak yaşanıyordu Hem de ruh olarak yaşanıyordu O zamanlar bol bol mevlüt okunurdu Bol bol Kur'an okunurdu Şimdi ne Kur'an okunuyor ne de Mevlüt okunuyor. Ne peygamber okunuyor ne Allah okunuyor. Hmm. İşte bu arka planın ortaya çıkarttığı dervişlerin ruh kalitesi de çok yüksekti. Karilvet dergâhtaki bir hatırasını şöyle anlatıyor. İşte hafif bir sesle e, zikir çektik. Ondan sonra zikirden sonra kalbi irtibat için karşılıklı birbirimize murakabı yaptık. Onun arkasından neşeli genç bir derviş, izin verirseniz, şimdi bir Kur'an-ı Kerim okuyalım dedi. Ve son derece berrak sesiyle Kur'an-ı Kerim'den bir aşır okumaya başladı. Hmm. Okunan Kur'an, kolaylıkla vejde gelen bu dervişleri hemen etkiledi. O günkü Zikir ayinleri, çeklikleri zikirler, onları zaten iyice hassas hale getirmişti. Beyaz sakallı, yaşlı derviş, yine herkesten önce cezbeye kapıldı. Arkasından gözlerinden yağmur gibi göz yaşları döküldü. Yanaklarından aşağı atmaya başladı. Kur'an okunuyor, gözlerinden yaşlar geliyordu. Cezbeye kapılıp titriyordu. O sırada, titrek ve tiz bir çığlıkla Allah diye narılar atıyordu. Evet. O sırada orada bulunan bir piyade yüzbaşısı, bir asker, haki renkli İngiliz dapımı üniforması içerisinde bu dokunaklı Koran'dan etkilenmiş ve bir çocuk gibi hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Evet. Diğer iki derviş de aynı şekilde ürpermeye, cezbelenmeye, ve ağlamaya başladı. Gönüllerinin cezbesine açığa uğramayan diğerleri ise derinden soluk alıp veriyorlar. Ve kendilerini kaptırdıkları o manevi atmosfer içerisinde okunan Kur'an-ı Kerim'e uyumlu olarak hafif hafif sallanıyorlardı. Yani şimdi hocam e, tabii... Buradaki hal bizim yani camilerde dinliyoruz. Aşkı evet. şerifler dinliyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyoruz ama e, olmuyor yani. Öyle. Kalpler mi karardı o anlamda? Yani. Kalpler karardı. Bu devirde e, ahlak bozuldu bir, faiz çoğaldı iki. Bu ikisi en büyük vurucu maalesef. Kalbe tesir Etmiyor yani. Kur'an okuyoruz. Gözümüz yaşar mıyor, Kimsenin yaşarmıyor Eskiden Hacı Bayram camisinde mevlüt olurdu böyle bir mevli içerisinde on defa, on beş defa Allah diye çığılık duyardık. Şimdi işte yok artık. Bitti onlar. Gitti. Onlar nereye gitti? Acaba? Ben de bilemiyorum. İşte bu kelami dergahında bu kıraat bitince hepsi birbirlerine sarıldılar ve musafağa ettiler. Ve birbirleriyle görüştüler. Yani musafağa, tokalaştılar. Bu Kur'an-ı Kerim bittikten sonra. Ben bir yabancıydım. Bu durumda şaşırdım kaldım diyor. Bu musafa etmek şununla alakalı. Ee, şöyle bir olay. Sami Efendi Hazretlerinin Hazreti Yusuf kitabında okumuştum. Hazreti Yavuk'un oğullarından birisi çok öfkelenirse onun öfkesini susturmak ve dindirmek üzere Yine aynı soydan gelen birisinin kızanın elinden eliyle şöyle tutması onun sinirini bitiriyordu. Yani negatif enerjiyi alıyor. alıyor evet. Dengeye getiriyor. Avuç içinde özel bir enerji türü var. Bir çiğ enerjisi. Evet. Avuç içinde meydana gelir. Tokalaştığınız zaman Boyle Mariot'un o bileşik kaplar Kanunu'na göre fizikteki densitesi özgül ağırlığı fazla olandan az olana doğru bir e, dengelenme söz konusu olduğu gibi çok güçlü feiz sahipleri feizi az olanları evet. daha üst e, mertebeye çıkartıyor ve dengeye getiriyor ve daha doğrusu aklını başına getiriyor bulunduğu halden kurtar, normal hale getiriyor biz musafayı bugün ihmal ettik e, Rumeli'ye gittiğimizde Rafet abiyle böyle namaz kılıyoruz kıldıktan sonra hemen herkes musafaha yapıyor Türkiye'de köylerde de öyle. Hangi köye giderseniz o adet devam ediyor. Yani dışarıdan gelen bir insan gelir hoş geldin diye merhaba edersiniz. E niye biz namazdan sonra merhaba ediyoruz? Çünkü Allah'a gittik ya beraber esas vatandan bu geçici vatana geldik. Hoş geldin der gibi oluyor sanki. Evet. Aynı gördü bunlar ibaret. Bir başka beldedeydik bu beldeye geldik. Bunlara eskiden çok edep olarak riayet ederlerdi. Eskiler mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sünneti farz amazı kıldığı zaman sağa selam verir, sola selam verir. Sarığını çıkar, sağ elini avucunun içiyle başını ve yüzünü şöyle mesh eder. Uykudan uyanmış gibi sanki. Yani Avucun içindeki enerjiyi ucuna verir. De. Aynen. İşte avuç içi enerjisinin nakledilmesi. Rahmetli Mahmut Can amca vardı. Mekke'de yaşardı. Evet. 104 yaşında öldü. Allah rahmet eylesin. Onun Hayati diye bir yeni vardı. Hayati bizim Ankara ilahiyatta iki sene okudu ayrıldı. Rusya'da söyleyeyim e, biyoenerji okumuş. Bu avuç içinde biriken enerjilerle ilgili ihtisas da yapmış. Hayati dedim bu nasıl meydana geliyor bu enerji? Hocam 4 ay süreyle sadece su ve elma yiyeceksin dedi. O zaman dedi avuç içindeki enerji çok kuvvetli oluyor. Hiç insana değdirmeden iki santim yukarısından ağrıyan yerin üzerinde şöyle hareket ettir O ağrıyan yerin ağrısını giderir dedi. Evet. Ben bunun uzmanıyım dedi. Hatta benim biyoenerjimi de ölçmüştü. Onu hatırlıyorum. Tabi bunlarla alakalı bir şey. Bizim Türkiye'de ilim gelişmediği için August Comte'un pozitivizmi, o akılcılık e, maalesef... E, Bugün Türkiye'nin özellikle İlihat Akademisi'nden akıl bağı olduğu için biz bunları hala aşamıyoruz. Bu, bir gibi konularda hiç çalışma yapan yok. Çalışanlara da deli gözüyle bakılıyor, ahmak gözüyle bakılıyor, küçük görülüyor. Ama Avrupa'da çalışılıyor bunlar. Hem de danışkası ve en iyi şey. Kıymetli Erkan Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında daha sizlerle beraberiz. Kıymetli hocamız bize bu programda Esad Efendi Hazretleri'nin hayatını ve menakıbını anlatıyorlar. Muhtelam hocam, bir önceki programımızda ölümden bahsetmiştik. Esad Efendi Hazretleri'nin ölümle alakalı kanaatlerini anlatıyordunuz. Dilerseniz e, ölümü çokça hatırlamak, sonra mutu, kavlu, temutu, ölmeden önce ölmek nedir? İşte enlâ insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar gibi. E, Esad Efendi Hazretleri'nin Bunlarla alakalı kanaatleri, bunlarla alakalı yorumları nelerdir? Bu ifadelerle alakalı bunları anlatabilir misiniz? Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ölüm rabtasının en büyük faydası Esad er göre ölümü kolaylaştırır. Evet. Şimdi ölüm rabatası yapınca ölümle tanışıyorsunuz. Ölüm geldiği zaman tanıdık birisi geliyor yani. Ama ölüm rabatası yapmayıp ölümle tanışmayanlar ölümü birdenbire karşılarına görünce afallıyorlar, boşluğa düşüyorlar, şaşlıyorlar, eller ayaklarına dolaşıyor. Bir derviş ölmeden önce her gecesi 5 gece dakika 5 dakika süreyle sanal gerçek ölüm yaşıyor. Tefekkürü mevüt yapıyor. Hazır bulunmuşluk oluyor. Yani, yani ölümle bir tanışıklık ünsiyet, ünsiyet dostluk, ahbaplık, tanışıklık meydana geliyor. Ölüm hakikaten bana geldiği zaman tanımadık birisi değil, tanıdık birisiyle karşılaşıyorum ben. Evet. Daha önce tecrübe ettim, defalarca tecrübe ettim, bir olayla yeniden karşılaşıyorum. İşte hiç ölüm rabıtası yapmayan, ölümü hiç düşünmeyen insanın son nefeste ölüm karşısında afallamasının nedenini buyurun siz düşünün. Yani ölümle tanışmamış. Birdenbire görünce ne oldum diyor. Ne oldu diyor. Şaşırıyor kalıyor. Ölümüş diyor. Canını almaya geldi. Yani Allah'a götürecek. Üzülünür mü? Allah'a götüreceğim diyor. Evet. Ama insanlar üzülüyor. Çünkü dünyayı daha çok seviyor. Allah'ı seviyor, Burayı bırakmak istemiyor. Evet. Bütün problem burada maalesef. Dünyaya şey. Ölümü çokça hatırlayınız. Bu hadise uyarak yapılan ölüm rabıtasının ölüm sırasında ve öldükten sonra da kabirde, hesap yerinde çok faydası olacaktır. Esed-i Hazretleri böyle yorumluyor. Onun için ölüm rabıtası yaparak ölmeden önce ölmenin sırrına bir yol açılıyor. Ölmeden önce ölme. Yani daha doğrusu siz ölümü içselleştiriyorsunuz ve siz ölüm oluyorsunuz. Ezrail gelince sizi öldüreceği zaman artık siz zaten ölmüşsünüz. Ezrail'in getirdiği ölümle siz ölüm haline dönüşmüşsünüz. Ölüm, bizim ölümümüz, ölmeden önce ölmemiz eksi bir. Ezrail'in getirdiği ölümle eksi bir, ikisi çarpınca eksi ile eksi birin çarpımı artı bir verir. Dirilik verir. Onun için öldükten sonra ölmeden önce ölenler yaşamaya devam ederler. Ölmeden önce ölemeyenler öldükten sonra ölürler. Onun için bu dünyada ölmeden önce ölenlerin ölümünün içinden ahirete bir hayat çıkıyor. Esad Erbil Hazretleri'nin insanın kendinde varlık duygusunu hissetmesinin doğru olmayacağı, dünyada bulundukça kendini garip bir yolcu kabul etmesi, kendini ölülerden, kendini kabir ehlinden düşünmesi gerektiği yönündeki sözleri üzerinde hassasiyetle durulması gereken hususlardandır. Yani dünyada ben zaten ölüyüm. Bittim. Veyahut öldüm, ahirete gittim. Allah bana izin verdi. Git bir üç beş sene daha yaşa. Şu i̇şte onları uzatmaları yaşıyorum. Bu duygu içerisinde olmak lazım. Geçicilik duygusu muhakkak şuurumuzun alt kompartımanlarında yeşermesi lazım. Ölümü yeşertmemiz lazım. Evet. Efendim, gafil bir kalp bu kalbin sahibi öldüğü zaman bu gafil kalpten meydana gelen sıkıntının ahirette çok sıkıntısı, çok büyük sıkıntısı olacaktır insan üzerinde. Evet. Ölüm rabıtası insanda böyle olması imkansız projeler üretiriz ya tuğlu emel deriz. Onlara engel olur. Ya o kadar uzun yaşamayacağım Öyle tuğli emel yani daya, uzun daya alacağım, he, araba he, uzun uzun böyle ütopik zamana uzun zamanlara bağlı büyük böyle zamansal uzunluğu çok fazla olan uzun vadeli projeler üretmekten geri kalır. Yarın ölecekmiş gibi olan bir insan yarını göre program yapar. Günlük yaşar. Evet. Tuğli emeli rabıta imevt yok eder. Mal ve mevkii hırsı bunu da yok eder. Baskasını çekememek bunu da yok eder. Kibri de yok eder. Batini hastalıkların tedavisi için, iç hastalıkların tedavi için bu ölüm gereklidir. Rantayım, evet. Evet, bu bu basit bir olay olarak anlatayım. Yani Ölüm deyince insanın içinde geliştirdiği hastalıkların bir kısmını iyileşirmek kolay ve mümkün oluyor. Çocuk geldi, üniversite imtihanında çalışmış ve kazanamamış. Ağlayarak geldi, ben ne yapacağım dedi. Kendisine dedim ki, oğlum git kendini kuleden aşağı atla ve öl, intihar et dedim. Evet. Gayet de ciddi bir şekilde bunu söyledim. Yani ona bir şok ifade ile, şok ifade ile fikirsel düşünce şoklaması yaparak onda hayatı kafasında canlanmasını yollusun. Şöyle bir an düşündü. Ölümü düşündü. Ondan sonra nasıl olur dedi. İtiraz geldi. Yani hayatı seviyorum kelimesi geldi. Evet. Demek ki imtihanı kaybetmek hayatın sonu değil, ölüm hayatın sonu değil ve ölüm değil. ölüm değil. Hayat denen bir değer var. Hayatta mısın şu anda? Oh ne kadar güzel yavrucuğun yaşamaya devam et dedim. Daha sonra düşünmüş hakikaten o egzistansiyelist filozofların Simone de Beauvoir'ın, Jean Paul Sartre'ın, işte Jean Beykin pek çok bekin, bu gibi egzistansiyel e, düşünceyi sağlanan filozofların ölümü kurtuluş, yani yok oluş, nihilizm, ahiret yok, bir çare olmadı. Güne kurtuluş hayat kavramı içerisinde olduğu ve Hayat kavramının da canlı olmanın da ölüm kavramıyla iç şey olduğunu, olmak veya ölmenin aynı şey olduğunu çocuğa anlattık. Evet. Bu ölüm onda olmak duygusunu oluşturdu. Ondan sonra üniversite imtihanını kazanamadım diye sanki dünyanın sonu gelmiş edası, tavrı, düşüncesi, psikolojisi kayboldu. Evet. Hemen 3-5 gün üzerinde dengeye geldi. Seneye bir daha kazanırım inşallah dedi. Bir, bir, bir sene sonra da girdi ve kazandı. Yani içinde düşmüş olduğu çıkmazın en ucuna götüreceksiniz. Karanlık tehlizlerde giderken psikoterapide bu çok önemli. Yani uçları Bizim e, Arabistan'ın Melik Suud Üniversitesi'nde görev yaparken 1987 senesinde Rahmetli oğlum İsmail burada topa düşmüş. Top oynama hastalığı. Futbol düşkünlüğü. Ona oradan nasıl bundan vazgeçireceğiz? Onun yolunu arıyoruz. Bol miktarda para yolladım. Kendine bir eşofman al dedim. Şort al dedim. Krampon al dedim. Güzel bir futbol ayakkabısı al dedim. Futbol topu al dedim. Güzelce futbol atlet onlardan al dedim. Ondan sonra diz kapağı için bilmem ne, onlardan aksesuarlardan al dedim. Her gün oyun oyna sana her gün futbol oynama baban olarak izin veriyorum oğlum dedim. Tabii evdekiler bu duruma müdahale etmek istediler. Ama olmaz falan filan. Dediğimi yapın dedim. Evet. Rahmetli İsmail top oynama başladı. 14. veya 20. gün futboldan vazgeçti. Çok istiyor oynamayı. Tamam oyna. Haftada kaçtık dört, yedi gün oynuyor ama. Yani içine girmiş olduğu kulvarın sonuna kadar götürüyorsunuz. Bir gelmiş bir tekme yemiş, ayağı incinmiş, bir vurmuş tırnağa kalkmış, bir düşmüş yüzü yaralanmış, bir düşmüş kolu çıkmış. Bir gelmiş birisi kafa atmış, bir gelmiş karnına top çarpmış, yarım saat kıvranmış, lanet olsun dedi topu bıraktı, bir daha da futbolla uğraşmadı. Evet, belki yasaklık saydığınız evet. olarak içinde kalacak. İşte bunlar e, önemli. Yani hayat bir değerdir yani. Evet. O değere anlam katan da ölümdür. Dolayısıyla biz hayatlarımızı ölümle terbiye etmedim için, mezar ziyareti yapmadığım için hayatımız terbiyesiz hepimizin. Zamanlarımız, anlarımız hep boşa geçiyor. Oturuyor sırtını, ensesini kaşıyarak karşıdaki ufuklara bakıyor boş boş. Onu yapana kadar gir Karaci Ahmet Mezanı'nda bir ziyaret yap da ölülerle haşır neşir ol. Ölümü içselleştir de ondan sonra dön o Üsküdar'daki İskeri Camisi'nin önündeki o kalabalığa bir bak. Evet. O insanlara koşuşturmaya, yiyecek yiyenlere, otobüste sıra bekleyenlere, geçen arabalara, insanlara, hareketliliğe, canlılığa, uçan kuşlara, satıcılara, oradaki hayata, ağaçlara her şeye bir bak. Evet. Daha farklı gözüküyor. Onun için her cuma günü gidip bir mezarda ölülerle bir haşneşir olmak lazım. Mezarın içine girçik değil de şöyle bir gezmek, dolaşmak lazım. Kabir taşlarını okumadan. Çünkü unutkanlık iras eder, unutkanlık meydana getirir. Kabir taşlarını okumak. Tabii. Bizim İslami kitaplarda yazıyor. Evet. Eski Yunan filozofu Çişoro'dan öyle söylüyor. Çişoro, mezar taşlarının üzerindeki yazıları okumayın, unutkanlık meydana getirir diyor. Aynı. Bu hikmettir seveyim. bu. Tabi hikmettir. Bizim Müslümanlarda da vardır bu. Kabir taşı okumayın. Ya. Çok ama ibretlik, belki bazı güzel kelimeler, cümleler vesaire. Artık o kadarını evet. bilmiyorum. Evet. O kadarını bilmiyorum. Ama şöyle kabristan'da yani zamanın ve mekanın bittiği yerde dolaşmak. Kabirde dolaşmanın manası bu. Ölümü içselleştirmek. Fezûruha. Hmm. Artık kabirleri küntüne heytküm anın ziyaret-ül kubur. Sizi kabir ziyaretinden men etmiştim. Ela ancak fezuru فزورو, fezuruha kabirleri ziyaret edin. fe inneha tezekkürül ahireti. Çünkü ahireti hatırlatır, ahireti yaşatır. Tefaul içselleştirme babıdır. Tefaul. Ahireti içselleştirirseniz kabir ziyaretidir. Genç kabir ziyareti yapmadığı için ne giydiği elbisenin kıymetini biliyor. Ne geçirdi zamanların kıymetini. Ne geceyi tanıyor ne gündüzü tanıyor. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına diye rast makamında şarkı okuyup geçiyor. Evet. Uçun kuşlar uçun diyor. Bilmem ne diyarına doğru segah makamından o şarkıyı okuyor. Vakitler hep boşan geçiyor. Çünkü zamanı biz zamansızlıkla yani hayatı ölümle terbiye edemediğim için bunlar bizim başımıza geliyor. Evet. Onun için hayatlar tatsız tutsuz içerisine ölüm acısından katarsak o çorbaya çorba tatlı hale gelir. Okey. Evet. Bütün mezarı bu. Hayatı ölümle terbiye etmek. Dikkat ölüm hayatla terbiye olmuyor. Ama hayat ölümle terbiye oluyor. Ölüm hayata değer katıyor. Yani. Tabii. Ölüm hayata değer katıyor. Burada hayat değerlenince öldükten sonra hayatımız değer kazanıyor bir sefer. Ama şu anda biz hayattayız, canlıyız. Bizim yaşadığımız hayat denen olgu, fenomen ancak ölümle terbiye edilir. Her şey zıttıyla terbiye edilir. Ölümsüz mezarlar şehirlerden 20 kilometre uzakta öyle bir şehirde yaşıyoruz biz artık. Modern Ankara'da, eski İstanbul'da her köşe başında mezar var. İnsanlar her gördüğü yerde mezar hatırlıyor. Evet. Onun için İstanbul'un halkı dinlerdir. Her köşe başında mezarlık var çünkü. İstanbul eskiden mezarlar şehriydi. Eski Osmanlı şehirleri böyleydi. Hiç ölmeyecekmiş duygusu oluşturuyor mezar görmeyince. Hiç ölmeyecekmiş gibi, sürekli yaşayacakmış gibi duygu insanın en büyük düşmanıdır. Çünkü fani, sen fani olarak fıtre, fıtratın, fanilik, yapın fanilik, geçicilik... Evet. Sen kalıcılığa oynuyorsun bu dünyada. Yaşantın da o yönde dizayn ediyorsun. Ve birbiriyle çatışıyor. Birbiriyle kavga ediyor. Ondan sonra canım sıkılıyor. İçimde bir sıkıntı var. Anlamıyorum. Hasta ziyareti. Evet. Kimbisesi tutukları ziyaret. Mehmet Ateş Bey vardı. Kıymetli arkadaşım. Ya hocam dedi canım çok sıkılıyor dedi 3 günden beri. Ankara Hastanesi'ni açtım. Alo. Hakan'cığım, sizin bölümde hiç ziyaretçisi gelmeyen bir hasta var mı? Var hocam dedi. Ya yanında bir arkadaş var. İşte bir kilo pasta alacak, bir de çiçek alacak. O hastayı ziyaret edecek. İki saat, bir saat sohbet edecek onunla. Evet. Hadi Mehmet Ateş, git kardeşim. Mehmet Ateş bir kilo pasta aldı. iki tane de gül aldı. O ihtiyar amcanın yanına gitti. Amca kucaklayarak karşıladı Mehmet'i. Bir buçuk saat dertleştiler. Hiç hızı gelmiyormuş. Mehmet onunla konuştu. Konuştu bir sık saat. Ondan sonra okula yanıma geldi. Hocam ya hiçbir derdim kalmadı dede. Hastayı ziyaret edince hayata anlam kazandı. Evet. Bir cenaze namazına katılıp ölünün kabirinin içerisine girişini seyredecek. Ölünün kefeniyle kabirin içerisine konuluşunu gözüyle görecek. Hatta kabire gelecek. Kendi ölüyü kabire koyacak. Bunlar yaşayacak sıcak sıcak. Ölünün ayağına dokunacak. Evet. Ondan sonra kabirden çık gel, sırtından insanın bir yük atılmış gibi oluyor. Hiç bunlar gençler yaşamıyor. Hep yaşıyormuş gibi yaşıyor insanlar maalesef. Mezar ziyaretine ölülerin değil, dirilerin ihtiyacı, ihtiyacı var. İşte Rab-ı Tayyip dediğimiz olay, kendi kendimizin ölümü. Yani auto-death. Auto, kendinin ölümü. Sen ölüyorsun kendini kendini öldürüyorsun kendi cenazeni yıkanışını görüyorsun bir film sahnesi gibi seni sağa sola çeviriyorlar suyunu döküyorlar alt kefeni üst kefeni bağlıyorlar o büyük şeye kefenini bağladıktan sonra tabuta koyuyorlar evet. götürüyorlar camiye namazın kılınıyor seni mezara sallıyorlar hoca geliyor telkin veriyor onlar gidiyor karanlık basıyor Münker nekir melekleri geliyor. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne? Kitabın ne? Bunları virtual reality death. Sanal gerçek ölüm olarak yaşıyorsun. Evet. Her gün yaşıyorsun. Her gün ölüyorsun. Zikir bittikten sonra de bakıyorsun. La Ben hayattayım be kardeşim diyorsun. Hayattayım mı fark ediyorsun. İnsanlar hayatta olduğunu farkında değil. Evet. Ve hayatlar boşuna... ...yel değinmeni gibi... ...fos sıfır... ...yeller altında... Donküşt'un saldırdığı gibi boşu boşuna bir dönüşle dönüyor. Boşu boşuna yaşanışla yaşanıyor. Su boşa akıyor. Önüne bir ölüm barajı yapılırsa o biriken sudan çok ziraat yapılır. Çok meyveler elde edilir. Ve hayatta da ondan istifad eder. Yeriz ve diriliriz. Anlayana. Evet. Yani, Ticaret haneleri de var. Mezarlıklara konu. Mezarlıklarının önüne yapıyorlarmış. Ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında. Ha, peygamberimiz oldu. zaman tabii <gülüyor> evet. Medine'ye geldiği zaman mescidi yapıyor Peygamberimiz yapınca alışverişi nerede yaparsınız? Medineliler diyorlar ki Ya Resulallah bizim iki tane alışverişimiz var. Birisi Yahudilerin pazarı öbürü müşriklerin pazarı. Evet. Peygamberin müşriklerin pazarında alışveriş yaparsanız onların kurallarına uyarsınız. Yani haram alışverişi olur. Yahudilerin pazarlarında Yahudilerin kurallarına uyarsınız yine faiz, bilmem ne vesaire neyse artık. Yani yanlış alışveriş yaparsınız. Biz kendi pazarımızı kuralım. Kuralım. Yarın beni Medine'ye gezdirin. Size bir pazar yeri bulayım ben diyor Peygamberimiz. Evet. Olur diyorlar. Ertesi gün Peygamberimiz'i Medine'ye gezdiriyorlar. Peygamberimiz eski bir müşrik mezarlığının önüne burada pazarımız kurulacak diyor. Evet. Böyle söyleyince sahabe-i keram şaşırıyor. Yani şura mezarlık yani zaman ve mekanın bittiği yer ve hareketsizlik ve sükun burada hareket ve zaman ve mekan, alışveriş, canlı bir hayat, ölüm ve canlılık yan yana. Nedir bu ya Resulallah? Peygamberimiz demek istiyordu ki, teraziyi tartarken İbrahim oynuyor, arka planda mezar taşlarını, hece taşlarını görürseniz, sizi ahirete hatırlatır. Evet. Tarttığınız terazinin ibresi doğru tartar diyor. Şimdi mezarları dışarı attık. İnsanların ölçüleri kayboldu. Ölümü şehrin dışına attık. Ölümü hatırlatmayan şeylerle yaşıyoruz. Ölümü hatırlatanları dışarı attık. Evet. Onun için ter hayat terazilerimizin her yerde şaştığını ve ibrenin oturmadığını görüyoruz. Onun için teraziler bozuldu. Çünkü biz hayat pazarımızı Mezarın önünde işine inşa etmiyoruz. Bizim eski Ankara evimiz, 650 yıllık ev. Evimizin bahçesinde dedelerimizden kalma 9 tane mezar var. Bahçe bahçe, evin bahçesinde. Girerken dedelerimizi görüyoruz. Çıkarken dedelerimizi görüyoruz. Ruhlana bir refahati okuyoruz. Evden çıkarken ölümü hatırlıyoruz. Girerken ölümü hatırlıyoruz. 650 yılda kaç tane dedemiz geldiyse hep orada yatıyor. O zaman... Hayata insan biraz daha farklı bir gözle bakıyor. İşte hayatın ölümle terbiye edilmesi. Hayat bir çorba. Ölüm denen ekşiye, ölüm denen acıya ihtiyaç var. Onunla tatlansın. İnsanların çıkmış olduğu ruhi sıkıntıların çoğunun altında bu anlattığım keyfiyetin negatif tezahürleri var. Ölümden kaçış yani. Evet. Ya. Yeah. Muhterem hocam Zade Efendi Hazretlerinin oğlu Mehmet Ali Efendi. Mevlevi ayini icrası. Yani demek ki tekke de Mevlevi ayini de yaptırıyor Mehmet Yok tekke değil. Başka bir tekke bir, Başka bir tekke de. Evet. Mevlevi tekkesinde. Evet. Bununla alakalı bir anekdot var. Bundan bahsedebilir misiniz? Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim Tısavvuh tarihinde bazı nakşi tekkelerinin, nakşi şeyhlerinin mevleviyle Mevlana'ya, Mesnevi'ye böyle özel ilgi duyduğunu biliyoruz. Var tısavvuh tarihinde. Bu bilinen bir husus. Esad Efendi Hazretleri de divanda yani Mesnevi'den evet, evet. bazı şiirlere tahmisler yapıyor. Evet. İstanbul'daki Mevlevi şeyhlerinden birisinin işi çıkar o sırada. Evet izinli olarak tekkeden ayrılması gerekir. Ama zikir töreni Mevlevi ayini de icra edilmesi gerekmektedir. Kime yaptıralım? Şeyh Efendi Esad Efendi'ye başvurur ve Esad Efendi Hazretleri olur diye kabul eder ve o tekkeye yeni kapı Mevlevi hanesi olabilir bu. Orada Fatih Sultan Mehmet İlahiyat Fakültesi orada. Yine Kapı Mevlevi evet. Benim bilebildiğim kadarıyla. Oraya Mehmet Ali Erbili Hazretleri oğlu gider ve o günkü Mevlevi ayinini, zikir ayinini, töreni idare eder. Baştan sona. Evet. O günkü zikir töreninde ve ayinde bulunanlar, Mevleviler derler ki, bugüne kadar Böylesine feizli bir meclise, böylesine feizli bir ayine katılmamıştık derler. Evet. Peygamber neslidir Ali Efendi Hazreti. Feyzi ceddindendir onun yücedir nispeti. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Gelen o mani feyz, Eser-i Hazretleri, anne tarafından da seyit, baba tarafından da seyit. O nispet, Kişinin manevi tekamülüne şüphesiz ki büyük faydası dokunar ve istifadelerde vesile olur. Mehmet Ali Efendi'nin hocam tabii şehiden yaparak gidiyor. Allah'ın ailesi kısa bir hayatından beden bahsedebilir misiniz? Evet. Esat Erbilli Hazretleri'nin oğlu 1874'te Erbil'de doğmuştur. Evet. Mehmet Emin Erbil'den tahsil görmüştür. Bu Mehmet Emin El-Kürdi Erbili. Evet. Eser-i Şerif'te Mısır'da rektörlük gibi bir makamda bulunmuştur. Alimdir. Evet. tenvir Kulüp adlı eseri var. Bu eser doğuda medreselerde de okutuluyor. tenvir Kulüp. Türkçe'ye tercüme edildi. İki cilt halinde. Mehmet Emin Erbili. Evet, Mehmet Emin Erbili. Evet. Bu, de, bu zattan ders almıştır Mehmet Ali Efendi Hazretleri. Bu Mehmet Emine'li Kürdi Hazretleri de yaklaşık en az 78 tane de eseri var. Hatırımda kaldığına göre. Evet. Alim bir zat. Mısır'da yaşamış. Sanırım mezarda Mısır'da olması lazım. Bu ilk tahsilini aldıktan sonra Esad Erbil Hazretleri'nin oğlu Mehmet Ali Efendi İstanbul'a göç eder. Tahsiline Hafız Şakir Efendi'den devam eder. İcaziyetini uzattan alır. Babası Muhammed Esad bile Hazretlerine intisab eder ve Kelami dergahında uzun yıllar hizmet eder. Evet. Babası kendisine tevcih olunan, verilen Üsküdar'daki Selimiye dergahına oğlu Mehmet Ali Efendi'yi görevlendirir. Mehmet Ali Efendi ayrıca tetkikat ve te'lifat-ı heyeti ikinci reisini yapar. Yani İslami konularda çıkan eserlerin tetkiki, telifi, incelenmesi bir heyet kurulmuştur. Evet. Onun ikinci başkanlığını yapmıştır. 1910'da sürre Humayun Mekke'ye, Kabe'ye, Hacca gitmiştir. O giden kafilede kadılık yapmıştır. 1915 senesinde Haseki'deki Bayrampaşa diğer isimleriyle basama Şerif ve baba efendi dergahları poz nişini olur. 1931'de babasıyla beraber Menemen olayıyla ilgisi olduğu gerekçesiyle uyduruk bir mahkeme kararıyla haksız yere idam edilerek şehadet şerbetini içmiştir. Asılırken son sözün nedir diye soru sordular. Bir tek kelimeyle cevap verdi. La ilahe illallah. Ve altındaki sandalyeyi çektiler. Son sözü bu oldu. La ilahe illallah. Ve öldü. Allah rahmet eylesin. rahmet eylesin. O ve masum diğer 29 kadar arkadaşının ruhları için bir fatiha, üç ühlas okuyalım. Allahümme sallâ ilâ Muhammed. Hepsinin ruhları şimdi cennete alada. canlarını satmışlardı cenab Allah'a. Bismillahi. Elhamdülillahi rabbil âlemînler. Rahman ve bu kelam dergâhına devam edenler arasında bir de Ali Yekta Efendi'den bahsediliyor. Bu Ali Yekta Efendi aynı zamanda Yusuf Efendi Hazretleri'nin halifelerinden. Yani bundan biraz bahsedebilir miyiz hocam? Evet, Ali Yekta Efendi Yusuf Efendi Hazretleri buza takın da şöyle söylerdi yani makam olarak, seviye olarak bana ulaştı. Yani aynı seviyedeyiz diyor. Evet. Ama en alçak gönüllülük olarak o buna layık olmasına rağmen hala mürit tavrıyla, derviş tavrıyla e, o şekilde devam ediyor. Evet. Yani kendini o kadar gizlemeye çalışıyor ki dışarıdan gören sıradan bir dervişler Ama makamı bize ulaştı diyor Esad hazretleri. Hazretleri. Ali Ekta Efendi Hazretleri muhterem Esad Hazretlerinin halifelerinden de. İlim rütbesi bakımından Ayasofya dersi amlarında ama Hafız Efendi'den icazetlidir. Emin Saraç hocamızın kayınpederidir. Ali Yekta Efendi Arifti, aşıktı. Eyüp 40 merdivende aile kabristanında metfundur. Esad Erbli Hazretleri'nin ona verdiği tarikat-ı icazet ikinci bölümü söyledi. Şöyledir. Hamili varakımız Süleha ve ulemadan ve evlad-ı maneviyemizden Ali Yekta Efendi zikri şerifin telkini ve tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye ve Kadiriye usul airesinde talim için tarafımızdan vekil ve mezun ittihaz olunmuştur. 21 Şaban-ül Muazzam 1340. Demek ki 1924'lü 25'li yıllarda hilafet almış. Evet. Ali Ekta Efendi Hazretleri Kudüs-ü ferais konusunda uzman idi. Miras hukuku. Mira Sufera'ıs. Evet. Yani birisi söyledi zaman onun kalan mallarının İslam hukukuna dağılması çok ince biriyosuz. Bununla ilgili Siracı adlı bir eseri bundan 40 sene önce okumuştuk. 1975 senesinde. Evet. Ahmet Kral diye bir hocamız vardı Trabzonlu. Ondan okuduk. Şamil Dağcı hocayla beraber, İsmail Ak hocayla beraber ve bu Siracı'yı bize ezberletmişti. Ve çok hassas bir konu. Gerçekten İslam hukukunun en ağır hususlardan bir tanesi bu ferahistir. Mirasını nasıl taksim edeceğine nasıl taksim edilecek? Kalan mal. Kalan. E çünkü erkeğe kadın eşit dağıtılmıyor. Bugün modern hukukta olduğu gibi. Evet. İkili birili dağıtılıyor. Ali Ekta Efendi çok iyi farça bilirdi. Miras ile ilgili problemler sorular geldiği zaman eline kağıdı alır. Neticeyi hemen bildirirdi. İstanbul müftülüğünde görev yapmıştı. Fazilet ehliydi. İki kanatlıydı. Zülcenahayn'di. Yani hem zahiri ilimler olan tesirif hadis kelam gibi ilimlerden icazetli hem de maneviyette da halifeli kalmış üstad idi. Evet. Esat efendi hazretlerinden kuddisesi ruh icazet almasına rağmen çok tevazu ehli olduğu için icazet kağıdını yani şeyhlik diplomasını saklamış kendine açığa vurmamıştı. Vefatından az evvel kütüphane temizliği yapan muhterem damatları Emin Saraç Bey'in bu icazeti görerek icazetten haber olmuştu. Evet. Ve babacığım sizin de böyle bir icazetini varmış. Kitaplar arasında buldum deyince kayınpeder Ali Ekte Efendi ona hitaben evladım Kitapların arasında bir kağıt bulmuşsun. Ama sakın onu kimseye söyleme. Mektum tut, gizli tut. O görevin ehli ve selahitli kişisi Mahmut Sami Efendi Hazretleri'dir. Buyurdu. Efendim bu dergahtan alimlerin nicesi geçti gitti. Yekta Efendi gibi nicesi göçlü gitti. Hepsinin ruhlarına el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Yani kendisi de layık olmasına rağmen yani o görevi de... Ben yokum diyor. diyor. Mahviyet. Mahviye. Diploması var. Ben yokum diyor. Kıymet Hocam, Hocam Hazif Efendi e, e, neden kısa bir bahsedebilir misiniz bu programda? Hazif Efendi kendisi esas yani e, Kastamonu'da o yılancı medresesi, tekkesi, camisi var orada. Dedeler hep Kadir'i kendisini yetiştirecek zat kalmadığı için Kastamonu'da beni diyor işte 16-17 yaşında şeyhlik nasıl yapılır diye Esad Erbil Hazretleri'nin yanına onun dergahına gönderdiler diyor. Evet. Ve onun yanında bir süre kaldım şeyhlik öğrendim ben ondan diyor. Ben oradayken karlvet geldi ve ona hizmetle görevli olan zat bendim dedi. Evet. Hazreti Efendi Menemen ile ilgili. Kastamonlu değil mi? Hocam? Kastamonlu kendisi. Evet. E, yüzü yaşını geçkinde vefat etti. Siz görüştünüz. Görüştük. E, efendim Serapa Nur yüz yaşına yakındı görüştüğümüzde elinde baston yoktu yani. Elinde baston yoktu. Evet. Diri, zikir dirisi. Zayıf, naif. Yani pırıl pırıl bir zattı. Mahviyet ehli. Evet. Efendim, Menemen olayla ilgili ne söylersiniz diye sorduk. Dedi ki o bir tertip dedi tertip. Ben duyduğumu anlatacağım, gördüğümü değil. Esad Efendi Hazretleri Bursa'ya gitti. Bursa'da aynı yere bir devlet büyüğü gelmiş. Efendimiz de Esad Efendi Hazretleri'nin kaldığı otelle karşı karşıya inmiş. Herkes akın akın Esad dergâh ettlerinin zerte gidiyor. Ama o devletliye giden ziyarete gelen yok. O bakan, o devletli. Ya bu herkes zerte geliyor. Kim bu adam? Kim bu zat diyor soru soruyor. Diyorlar ki İstanbul'da kelami dergahı şeyi Muhammed Esadı Erbili diyorlar. Derken bir kıskanma yaşanıyor. Şekemiyor evet. bu şeyi. Kimse gelmiyor bana. Ben hoşuzabilmem devlet erkanıyım. Ama gelen yok bana. Ne diyor bu? Herkes ona gidiyor. Bir kıskanma oluyor. Evet. Halbuki Esad Efendimiz'in hiçbir siyasi faaliyeti yok. Efendimiz tam bir ahiret adamı. Ayrıca Esad Elbi Hazretleri o tür siyasi işlerde bize hep şöyle söylerdi. Evladım fitneye sebep olmayalım. Siyasetle uğraşmayalım. Bu işlere karışmayalım. Herkes kendi işine baksın derdi. Çünkü siyasetle maneviyat bir arada maalesef gitmiyor. Evet. Hallacı Mansur gibi nice başlar gitti. Kör kadının kaleminden nice kanlar attı gitti. Şehidi aşkın kanı gibi mahşerde kokar. Yarası yürütmesidir onun meydana akar. Bismillahirrahmanirrahim. Guruhlarına tatilla. Muhtemelen dinleyenler. Kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim. Kıymetli Arı Kamralı dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında daha profesör doktor Ethem Ceviciol hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Kıymetli hocamız bize bu programda Esad Efendi Hazretleri'nin tasavvufi görüşlerinden, hayatından ve merakımından bahsediyorlar. Muhterem hocam, bir önceki programda Esad Efendi Hazretleri'nin ölümle alakalı kanaatlerinden bahsediyorduk. Derseniz bu programda da ee, yine ölümle alakalı Sadefa neler söylemiş? Ennası niyamın, işte insanlar uykudadır, öldükten sonra uyanırlar. Yani hayat bir uyku mudur? Ölünce insan nasıl uyanır? Bununla alakalı neler söylüyor? Ve ölümle alakalı başka kanaatleri, hangi kanaatleri var? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Esad Efendi Hazretleri ölümle ilgili bir tahmisi var. Mesneviye tahmis yazmış. Orada şöyle diyor. Haberde geldi ki, Ennas-ı insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar ey oğul, ilk ölümü şeker gibi içmeyince uyanık olan daha derin uykudadır. Onun uyanıklığı uykudan daha beterdir. Bundan anlıyoruz ki ölüm onun için bu dünyadan ve onun belalarından kurtulup sevgiliye kavuşma bir diğer ifadeyle asli vatana dönüştür. Ölüm sevgiliye kavuşma yani. Sevgiliye kavuşma. Ölüm rabıtası yaparken bazı tecrübeler yapan bir zata cevaben Esad Efendi Hazretleri tavsiyelerde bulunur. Der ki, tarikatı ı Aliye-i Bahaiye'nin cümle füyüzatından biri olarak hatıra-i mevt ile bir takım havf ve haşyet içinde vücudumuzun her tarafı lerzan ve kuvve-i zihniyenizin perişan bulunduğu ahvalin külligen zeval bulmakta olduğunu beyan buyurmuş idiniz. Elhamdülillahi Teala ala zâlik. Bu hal, iman kamilin şems-i taban gibi ufk cenan'a cenâna olduğunu işaret ve belki de beşarettir. Mü'min-i kamil için mevüt yoktur. Kamil bir mü'min için ölüm yoktur. İlk konuşmaya başladığımızda da bu ifadeyi kullanmış. Ölüm yoktur. Öldükten sonra da yaşamaya devam ediyoruz. Ama mümin, kamil bir müminse. Evet. Ya. Yalnız ölmek bir mekandan diğer mekana göçmekten ibarettir. يَنْتَقِلُونَ min دَارٍ إِلَى دَارٍ Bir mekandan, bir evden, diğer bir eve taşınmadır. Hatta i̇mam Gazali Hazretlerinin ölümü ile ilgili şöyle bir olay anlatılır. i̇mam Gazali Hazretleri hastayım diyor. Yatıyorum diyor. Rüyada. Hocam nasıl öldün diye birisi sormuş talebelerinden. O da anlatıyor. Yatarken diyor birdenbire uzun böyle cellabiye girmiş iki genç, güzel genç geldi diyor. Başımda oradılar. Selamünaleyküm. Ey imam dediler. Aleykümselam dedim diyor. Çok yoruldun yattın. Hadi kolumuza girdi. Komşunun şöyle güzel bir bahçesi var. O bahçeye gidelim. Biraz orada havuz var, kuşlar var, güller var. Şöyle biraz kendine gel. Elimle tuttular, kaldırdılar. Yandaki komşunun bahçesine girdik. Ne kadar güzel diyor. Kuşlar uşuyor. Şiskiyeler, havuzlar, şerbetler ikram ediliyor. Güller var, yeşillikler, ağaçlar, meyveler, dallar, hizmetkarlar. Allah Allah. Bunca senedir nedir ben komşumun yanında taşın yaşadım. Böyle bir ev komşumun evinin böyle olduğunu ilk defa görüyorum dedim diyor. Evet. O sırada duvarın üzerinden bizimeye baktım diyor. Bizim evden diyor, bir feryat yükseldi diyor. Sanki biri ölmüş de ona bağırıyorlar. Bu ne dedim diyor? Sen öldün. Hanımın ve çocukların arkandan şu anda feryat ediyorlar dedi diyor. Rüyada görüyor bunu. Değil mi? yok rüya değil olan olay evet. ha, rüyada görünen olay var gelir, evet. Evet. yani ben şu anda ben öldüm mü evet sen öldün diyorlar öldüğümün farkına varmadım diyor elimden tuttular yan bahçeye götürdüler diyor bana böyle geldi ölüm diyor evimden feryatlar yükselince sen öldün şu anda ve arkamdan şu anda ailen feryat ediyor bu duyduğun sesler o ses duvarın üzerine onlara baktım diyor i̇mam Gazali gibi bir hayat yaşamak lazım. Evet. Bunlar böyle basit şeyler değil yani. Yani onu bugünkü eleştiren ulemanın hayatına bakıyoruz. i̇mam Gazali Hazretleri'nin yaşadığı takva hayatının binde birini bile yaşamıyorlar. Utanmadan da tenkit ediyorlar. Belki yeri midir mi? İbni Hırzihim diye i̇bn Arabi Hazretleri'nin evet. şey, e, hocalarından bir, sizin anlattığınız bir evet. şey İbn Hırzihim, Evet. İbni Hırzihim Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin hocalarından o da endülis alimlerinden İmamı Gazali'ye karşı çıkmış eserlerini toplatmış evet. okumasına engel olmuş Alihinde bulunmuş ileri geri konuşmuş içinde ihiayi ulumü dinin sayyadisler yok falan filan Epey bir söylenmiş bir gece rüyasında İbni Hazrihim Peygamberimiz görüyor yanında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an yanında Hazreti Ömer radıyallahu anh. Peygamberimiz diyor ki seni yargılayacağız. Sen i̇mam Gazali'nin İhya adlı eserini böyle yasapladın. Hz. Ömer'e veriyor, Hz. öb e veriyor. Şunu inceleyin bakalım. İslam dinine aykırı bir şey var mı İhya-i Ulu Müddin'de diyor. Evet. Onlar kısa bir zamanda kitabı kontrol ediyorlar. Ya Resulallah, hiçbir kusuru yok. Üstelik çok da güzel bir kitap diyorlar. Bunun üzerine Hz. Ömer'e Peygamberimiz emir veriyor. İbni Hırzih'ime Kırbaç vur diyor. Bir, iki, üç, dört, beş yanı kırbaç vuruyor. Beşincisinde sıçırarak uyanıyor ama sırtında beş tane kırbazın izi var. Ölüne kadar İbni Hırzihim o izi taşımış. Ve her sene bir defa İbni Hırzihim İhya itikafına girermiş. Evet. Yani camiye girer. Elinde İhya kitabı bu olaydan sonra. Niyet dedim Allah rızası için İhya itikafına camiye giriyor dört ay veya üç ay ihya i okumaya devam ediyor. Camiden dışarıya çıkmıyor. Bir tek tuvalet ihtiyaçı için çıkıyor. O kadar. Bir de evet. abdest almak için çıkıyor. Hep camide. Ölene kadar bu ihya etikafına devam etmiş. Her sene üç ay, dört ay sırf İhya okumak üzere. Ya. Evet. Üstad Efendi Hazretleri, ölümle alakalı başka hangi düşünceleri, hangi ifadeleri var hocam? Efendim bir mektubunda Esad Efendi önderlikleri O kıyameti gördüğünüz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur. Her gebe kadın çocuğunu düşürür. Veterannesin sukara. Irmağın bir sukara. İnsanları görürsün sarhoştur. Halbuki içki içmediler. Sarhoş değiller. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetli. Korkudan dolayı akıllarını yitirmiş ahiret içinde korku içinde, dehşet içinde sağa sola kaçışmaktalar. Sarhoş gibiler sallanmaktalar. Bu ayet-i kerime de ahiretin hallerinin ve ahvali ahiretin bildirildiğini ifade etmekte. Dolayısıyla Allahü Teala'nın kıyametin şiddetini müminlere kolaylaştırmasını istemektedir. Ahiret, kıyamet son derece gerçekten Zor bir iş. Korkuyla ümit arasında dengeli bir hayat yaşayan Esad Efendi, kıyametten korkusu ve ahiretin dehşeti için teselli vesilesi kabul edilen vasıtalardan biri olarak gözyaşını görür. Ahiretin tesellisi için gözyaşına ihtiyaç var. Ona göre gözyaşlarını meydana getiren şey korkudur, haşiyettir. فَلْيَبْكُوْ <gülüyor> كَثِيرًا çok ağlayınız. Vel yadhakü galilen az gülünüz. Tevbe suresi 82. Bu ayet ağlamayan çocuğa meme vermezler kuralına göre insanı büyük velilerin sütüne müstahak eylemiştir. Büyük velilerin feyiz sütünü için. Evet. Bu manada. Yani onlardaki hikmet ilmini alın. Ondaki marifeti alın. Ondaki irfanı. Ondaki, onlardaki ginosiyayı. Yani Allah'ı, marifetullahı, Allah'ı tanımayı alın. Çok ağlayın, günün manası budur diyor. Ağlarsanız meme verilecektir size. Evliya Allah'ın ihtiyacı var. Evet, evet. Esad Efendi kıyamet günü İnsanlar hesabe çekildiği zaman suçu günahlarını itiraf eden cezadan kurtulmak için de Allah gafurdur, Allah rahimdir, bizi affeder diyen kimseleri kendilerini aldatmış zümreler olarak görür. Yine ona göre günahkarların bir saat önce ölmesi maslahattır, iyiliktir. Ama manevi saadet erbağının bir dakika yaşaması da menfaattir. Öyle. Kötülerin erken gitmesi iyidir, e, iyilerin de gecikerek ölmesi iyidir. Esat Efendi Hazretleri ihtiyarlığın yaşlılığın uyarısını derin bir tefekkürle düşünerek şöyle bir ders çıkarır. Yaşlanmıştır, yaşı yetmişin geçmiştir ve ihtiyarlıktan bir ders çıkarır. Evet. İhtiyarlık İhtiyarlık zamanının yalnız bir hali var. Onu seviyorum. Yani ihtiyarlıkta bile bir güzellik görüyor yani. Tabii var, ihtiyarlıkta bir güzellik var. O da şundan ibaret. Çoğu vakitler hatıra geliyor ki artık yaşlandığın vakitleri tüketti, yeni vakit bitti, ayrılma zamanı yaklaştı. Şimdiye kadar dünya için çalıştın, belki makul idi. Ya doğru yani. Ya dünya için çalıştın. Hakikaten ihtiyacımız var, çalışacağız. Ama artık yaşandın. Bundan sonra hala mı dünyaya çalışacaksın? Bundan sonra ne olacaksın? Genç mi olacaksın? Hayır. Aklı başa almalı. iyi, emri icabınca, geri dön emri gereğince vaki olan Allah'ın davetine icabet mutlaka gelecek, ona hazır olmalısın. İrciyi emrine, İrciyi davetine hazır ol, müheyya ol. İşte artık yaşandın. Dünya için uğraşın yeter. Artık ahirete, Allah'a hazırla kendini. İhtiyarlık insana bunu hatırlatıyor. Evet. Bu nedenle kendisine şöyle seslenir. Der ki, ey Esat artık yaşamaktan, hayattan dem vurma. Seccade üstünde seher vaktine kadar hay, hay ismini bağıra, bağıra zikre sen dahi dirilik, dirilik diye isim Allah'ın hay ismini zikretsen bile ölüm senin tarafında yine dolaşmaya devam edecek. Hay esması bile seni kurtaramaz. Evet. Yani dirilik esman Allah-u Teala'nın mümit isminden, öldürücülük isminden seni kurtaramaz. Vefat edenlerin iyi ve kötü sıfatlar kesildiği gibi ölmeden önce ölünün sırrına erenler de teslimiyet makamına ulaşırlar. Ölmeden önce ölmek, dünyadan geçmek, paradan, sevdiklerinden geçmek, bir tek Allah kalması. Bu teslimiyet makamına bunlarla ulaşırlar. Ve bunlar artık kendilerinde sıfatlarında hiçbir varlık görmez hale gelirler. Gelirler. Artık kendilerini hiç olarak bilirler. Evet. Zatlarında Zatullah hakim olur. Sıfatlarında sıfatullah kaim olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği, ölmeden önce ölünün sırrına ererek nebilerin mirasına ulaşır. Bir de bu Esad Efendi Hazretleri ölümü ay ayıyor hocam. Yani Mevti Ahmer, Mevti Sufiler tabii bu ayırımı yapmışlar. Yani siyah ölüm, yeşil ölüm, beyaz ölüm bunlar nedir? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet ölümler çeşit çeşit. Dört çeşit ölüm var. Dört çeşit de fena makamı var. Dört ölümle ölmedikçe bir insan insani kamil, olgun insan olamaz. Yani perfectman olamazsın. Manevi ölümler bunlar. Manevi ölümler. Bir, ölmeden önce ölümlerin birin, bir, bir tanesi kırmızı ölüm. Mevta Ahmer. Nefisle mücadele. Nefsin istekleriyle savaş. Seytanın dürtüklemeleriyle mücadele. Kötülüklerden kaçmak. İbadet ve taat için nefse yön vermek. Bu kırmızı ölüm. Kırmızı yani olan, savaş. Savaş. savaş. Yani şeytanla ve nefsinle savaş. Ya. Kırmızı bir de mevti esvet, siyah ölüm var. Dini inkar edenlerin, Allah'ı inkar edenlerin ve dine karşı çıkan ve muhalif olanların kanamasına, kötülemesine, eziyetlerine sabır, sabır ve tahammül göstermektir. Evet. Bu siyah ölüm. insanlardan gelen eziyet siyah. Yeşil ölüm. Evet, yani yeşil. Üçüncüsü de mevti ahdar, yeşil ölüm. Bu da gelecek belalara, musibetlere rıza göstermektir. Gelen sıkıntıların hepsini gülerek karşılamak, hoş görmek ve nihayet açlıkla alakalı olan mevte ebyaz, beyaz ölüm. Açlığa dayanmak ve açım diye şikayet etmemek. Bu da beyazı. beyaz ölüm. Beyaz kırmızı, siyah, yeşil, beyaz. Esad Erbili hazretlerine göre yukarıda sayılan ölümler nefsi tanımaya sebep olduğundan mutu, ölünüz emrinden kasıt marifettir. Ölmek demek işte bu dört ölümü gerçekleştirmek ve sonunda Allah'ı tanımak. Evet. Ölmeden önce nefsinizi biliniz ki Allahü Teala'yı bilesini cümlesi onun bu konudaki düşüncelerini özetlemektedir. Evet. Netice itibariyle Esat Erbili hazretleri ölümü bir huslat olarak algılamaktadır. Ona göre bir sufi her an ölmekte, bir diğer ifadeyle her an dirilmektedir. Kişi nefsindeki çirkinlikleri terbiye ettikçe dirilmektedir. Ona göre dünyayı ve ahireti anlamlı kılan yine ölümdür. Sonuçta sevgiliye kavuşma varsa her ölüm bir düğündür. Onun için Mevlana Hazretleri bir Rus düğün gecesi diyor. Yani öldüğü gece Mevlana Hazretleri benim düğün gecem, gerdek gecem, sevgiliyle bulunduğum, buluştuğum gecem, hayatımın en sevinçli gecesi. Tabi şimdi bu insanlara siz ölümü anlatırken, ölümü bu şekilde evliliğin böyle ilk gecesi gibi, geridek gecesi gibi mutlu bir gece olarak anlatmaya çalışırsanız... ...insanlar burada biraz duraksarlar. Nasıl hocam? Sevgiliye kavuşma ölüm. Evet. Soruyorsun insana, sen evlendiğin zaman çok sevdiğin bir kızla evleniyorsun ve geride gecesi onunla buluşuyorsun. Sevgiline kavuşuyorsun. Kavuşacak. Tamam, güzel. Peki senin en büyük sevgilin kim? Allah. Allah. Bunu söyleyecek istenir temel. Hanımın mı sevgili, Allah mı? Şu Allah daha sevgili diyecek. Ee, geride gecesini dünyada, düğün o zaman nasıl dört gözle bekliyorsun? Ondan daha büyük sevgili olan Allah'ı niçin dört gözle beklemiyorsun? Evet. Ama dört gözle beklemiyorsun. Aksine o geride gecesinden... Allah'la buluşma gecesinden kaçıyoruz, ölümden korkuyoruz. Ölmekten nefret edenden, nefret eden Benle buluşmaktan nefret ediyor. Ben onunla buluşmak istemiyorum diyor Allah. Ve ölümü sevmeyenlere Ezrail hep kötü, çirkin surete geliyor. Bu da çok feci bir şey. Evet. Ölümü seven, sevmek Allah'ı sevmek demektir. Çünkü ölümle Allah'a kavuşuyorsun. Ölümü istemiyorum demek ben Allah'ı istemiyorum demektir. Ama insanlara sorun ölmek istiyor musunuz diye sorun. istiyorum diyen bir tane adam bulamazsınız. Herkes yaşamak istiyor. Herkes. Ya. Bu hocam Esad Efendi Hazretlerinin tabii çok evet. önemli hatıralarından bahsediyorsunuz. Bu zikir meclisleri var Esad Efendi Hazretlerinin. Meraklı da zikre katılan bir yoldan bahsediliyor. Bununla alakalı ilginç bir hadise var. Bunu dinleyicilerimize anlatabilir misiniz? Aüz bıllâhı min al Ve ala muhammedin ve sahbihi Hazretler anlatıyor. Bir zamanlar şöyle böyle 30 yıl kadar önce. Bir grup ihvanımı aldım, kıra gezmeye çıkmıştık. Uzun notların üzerine büyük bir halı serilmişti. Yemeği yemiştik, zikre başlamıştık. Zikir esnasında hepimiz bu güzel mekan içinde kaybolduğumuz ve Allah'la bütünleşmiş halde hepimiz sanki hareket ediyormuş gibi hissettim. Bu kendimizden geçme halinde hepimiz birden manevi alemlerden gelen bir müziğin tatlı namelerini işittik. Kainat hamd ile Allah Celle Celaluhu'yu tesbih ediyordu. Bizim zikrimiz tabiatın çektiği zikirle karıştı. Evet. Bir bütün haline geldi zikirin sonuna doğru zikirin verdiği sarhoşluktan ilk uyanan ben oldum. Tam o anda hemen yanı başımda halı üzerinde havaya dikilmiş vaziyette bir yılanla karşılaştım. Yanımda bir yılan kocaman. Bak gövdesini kaldırmış havaya. Fakat vücudunun büyük bir kısmı halının altındaydı. Ses çıkarmadan kımıldamadan, sadece titreyen gözlerle öylece duruyordu diyor. Bana o sırada zikir halkamıza o yılanın da katıldığı keşf oldu. Zikre yılan da katılmış. Benden önceki şeyhim Tahal Hariri Hazretleri, hayvanların Allah'a insanlardan daha çok ibadet ettiğini ve zikir çektiğini söylemişti. O sırada ihvanımız yavaşça veç halinden manevi sarhoşluk haline sıyrıldı, hepsi yılanı gördü. Yılan hemen başını çevirdi, tersine çabucak kaçarak gözden kayboldu gitti. Zikrimize bu şekilde bir yılan da katılmıştı diyor. Sizin için mahlukat zikredildi yani, insan, evet. insanın dışında mahlukatı. Kıymetli evet. Hocam, Esad Efendi Hazretleri'nin Şeyh Efendi olma sahibiyle muhataplarına da bir tasarrufu var, müritlerine bir tasarrufu var, e, gönüllerde tasarrufu var. Bununla alakalı bir anekdot var, bundan bahsedebilir misiniz? Evet, Gazimahmut Mahmud Paşa'nın hanımı Nimet Hanımefendi saraya mensuktu. Yani padişah kızıydı. Evet. ve dervişliği kaliteli birisiydi Mahmut Muhtar Paşa'nın nimet adındaki hanım anlatıyor benim kız kardeşim hayatının büyük çonduğunu Avrupa'nın büyük şehirlerinde diplomatik görevlerde geçirdi ama orada uzun süre yasadığı için hayata bakış açısı Avrupalılar benzemişti evet. rasyonalist olarak düşünüyordu Geçen sene, 1924 senesinde bizi ziyaret ettiğinde kendisine Şeyh'imiz Muhammed Esad Erbli Hazretlerinden bahsettim. Şöyledir, böyledir diye anlattım ama o şöyle dinledi, hafife aldı, biraz da alay eder gibi oldu. Neyse dedim. Kısa bir süre sonra kız kardeşim ziyaret için yine köşkümüze gelmişti. Bu sefer Şeyh'imizin keramet göstermek üzere Köşke gelip gelmeyeceğini sordu. Fakat tevafuk bu ya, tam o gün kız kardeşim buradayken Şeyh Esat Efendi Hazretleri bizi ziyaret için çıka geldi. Hoş geldiniz dedik. Misafir salonuna aldık. Kahveler, çaylar, yiyecekler, içecekler, muhabbet. Sohbet sırasında kız kardeşimin tavırları Şeyh Efendi'ye karşı Hafife alır tarzda alaycı ve kibirliydi. Evet. Esad Efendimiz Kudüs'e sürer çok geçmeden durumun farkına vardı. Yavaşça başını şöyle bir önüne eğdi. Kız kardeşime teveccüh etti. Manen yöneldi. Bir süre kımıldamadan öyle durdu. Çok geçmeden kız kardeşimin tavırları, davranışları değişti. Davranışları daha ciddi, daha mütevazi bir hal aldı. Sonunda hüngür hüngür ağlayarak kalktı. Esat efendi hazretlerinin önünde diş çökerek hürmetle olduğu yerde kala kaldı. Kız kardeşim yaşadığı bu olaydan sonra Esat efendi hazretlerine intisab etti ve onun çok sadık bir müridi oldu. Gönüllere sultan olanlar, gönüllere hükmeder dusha değil içe bakar sadece gönüllere sert eser. Bismillahirrahmanirrahim. Zikre katılan bir ferşli hastanın israfer nazarjetlerinin tasarrufuyla iyileşme sözü var. Evet. Bir de bunu anlatır mısınız? Maneviyatta tabii eee gönlüne zulmüne Kur'an ma huwa şifa'un ve rahmetul lil müminin. Ya Kur'an-ı Kerim bir şifadır. Yani Dua ile de insan iyileşebilir. Evet. Fakat asıl olan maddi doktorlara başvurulur. O ilaçlar alınır. Alınırken de dua desteği de arkaya, işte gemi arkadan giderken arkadan rüzgar alır. Yelkenler şişer. Evet. Dua rüzgarını alıp o şekilde maddi doktorların verdiğine uymak lazım. Ama Maddi doktorlar çaresiz kalır, tedavi imkansız hale gelirse o zaman manevi olarak ağzı dualı mübarek bir zata gidilip onun duası istenilir. Buna rukiye, okuyarak iyileştirme, okuyarak sağaltma adı verilir. Evet. İşte böyle bir olayı Hazreti Pir Esat Erbili Hazretleri kendisi anlatıyor. Diyor ki bu yakın zamanlardaydı. Bizim bu kelami dergahına bütün vücudu felç olmuş, boylu boyunca sedyede bir hasta getirdiler. Evet. Doktora gitmiş. Doktor incelemiş, kontrol etmiş, muayene etmiş. Ancak hastalığının bir şifası olmadığını söylemiş. Onlar da ümit kesilince... Ağzı dualı birisine okutalım diye sağa sola bakmışlar. Yani maddi sebeplere sarılmışlar. Netice alamayınca evet. he, bir ümit diye bizim kelam-ı dergahına getirmişlerdi. Zikir halkasını oluşturdular. Zikir halkasına onu da kattılar. Evet. Ve zikir yapıldı. Dualar edildi. Ve dualarımızla faydamız olsun diye zikir halkamızda bulunan dervişlerle birlikte ona Hepimiz teveccüh ettik. Ona kalp yöneldik. Evet. Tabi bir saat, bir buçuk saat, bir zikir. Böyle zikir, zikir, zikir, maneviyat. Zikir töreni bittiğinde o yatalak hastaya ayağa kalkıyor evladım dedim. O da hiç kimsenin yardımı olmadan biznillah rahatça ayağa kalktı. Yine kimsenin yardımı olmadan yürüyerek Allah'a diyerek çekip gitti. Tamamen Allah'ın izniyle ve duanın gücüyle oluyor. Burada zade Hilmi Efendi vardı. Çankırı'da. Evet. Onu da huzuruna böyle bir zat bütün vücudu felç olmuş hasta getirdiler. Bu Çankırı'da. Büyük bir zat. Evet. Pek çok dini zayıfın dini yola dönmesine de vesile olmuş. Astadizade Hilmi Efendi. Hasta gelince bu ne evladım diyor soruyor etrafındakilere. Diyorlar ki efendim doktorlara gittik. Doktorlar ilaç verdiler ama ilaçlardan hiç fayda göremedik. En son gittiğimiz doktor da artık ölümünü bekleyin dediler. Ümidi kestik. Ancak ağzı dualı birileri bulursak onları da okutuyoruz. Sizi de bir Allah dostu dediler. Siz de mübarek bir zat imişsiniz. Okuyun da, üfleyin de, bir rukye yani okuyup üfleyin de, Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle belki şifa bulur. Onun için getirdik. Buyurun efendim. Hastalığınız hali Hilmi Efendi, boynunu büktü, gözünden iki damla gözyaşı geldi. Biz kimiz ki dedi. Ondan sonra hastanın başına geldi, kıbleye döndü. Evet. Ya Rabbi dedi. Sen benim Allah'ımsın. Ben de senin kulunum. Ama biliyorsun benim pek çok günahım var. Benim pek çok eksiğim var Ya Rabbi. Ancak bu hastayı getirenler beni iyi bir insan zannediyorlar. Bunların bu iyi niyetleri hürmetine ben sana açılan bir kapı olarak görünüyorum onlara göre. Yani beni sana açılan kapı olarak zannediyorlar. Halbuki evet. öyle bir şey değil mi? Sen, bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Bunların bu inançları saf, temiz bir kalple getirdiler. Böyle bir kapı olacak durumu da yok. Bunların bu saf inançlarının hürmetine yaptığım duaya kabul et de bu hasta kalksın iyileşti. Lütfen Yarabbi biliyor. Yani bunlar niyet bana değil sana getirdiler hasta diyor. Ben Allah'a açılan kapı zannettiler beni diyor. Onun için ben sana sanki bunların gözünde Allah'a açılan bir kapıyım. Bu inançlarının hürmetine bu hastayı iyileştir. Bu bana gelmedi aslında sana geldi ya Rabbi diyor. Ondan sonra dua yaptı. Önün yüzüne sürdü. Bismillahirrahmanirrahim evladım dedi. Elinden tuttu. Hastayı ayağa kaldırdı. Hadi güle güle dedi sırtını okşadı gönderdi. Yürüyerek gitti. Tabi yüreğe yanık bir şekilde işten gelerek ihlasla samimiyeti yapmak için dua aynen kabul olmuş. Böyle bu duaların kabulü çabuk oluyor. Bu dualara ders olarak çok çalışmamız lazım. Namazın kendisi duadan ibaret. Evet. Salat dua demek zaten. Ahmet Ahmet'in konuku okuyorum da geçen gün orada öyle yazıyor. Namaz münacat ise, Namaz namazdır diyor. Yani sen Allah'a bir şey konuşuyorsun, söylüyorsun. O da sana bir şey konuşuyor diyor. Karşılıklı konuşmak, fısıldaşma. Sen ona Allah'ım diyorsun böyle yöneliyorsun. Ondan da sana huzur geliyor, bereket geliyor diyor. O Allah'ın konuşacak durumu yok diyor. Ama sen böyle Allah'ım deyince bir huzur ve feyiz oluşuyor mu? İşte Allah'ın konuşması odur diyor. Namaz böyle olursa namaz diyor. Evet. Rahmetli Musa Efendi Hazretleri öyle söylerdi. Namazın içinde yarın yapacağınız hayrı hasenatı bile düşünmeyeceksiniz derdi. Yarın alınca camiye 20 bin lira para vereceğim. 25 bin lira yapsam mı acaba diye hayırır hayır ameli bile düşünmeyeceksin. Sadece Allah'ta gaş olacaksın, Allah'ta gayb olacaksın. Allah'ta eriyeceksin. Allah düşüncesinde sıfırlayacaksın. Allah'ta hiçliğimi yaşayacaksın. Hazreti Aişe annemiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ya Resulallah bir sorun var diyor. Peygamberimiz sor bakalım Ey Sor diyor. Ben ve diğer eşleriniz hepimiz namaz kılarken hepimiz kendimizden geçiyoruz. Bu ne haldir ya Resulallah? Hepimiz kendimizden geçiyoruz. Bu ne haldir ya Resulallah? Dışarıdan gelen konuşmalar duyamıyoruz. Ancak selam verdikten sonra gözümüzü açıyoruz, etrafı öyle fark ediyoruz. Bu ne haldir? Peygamberimiz tebessüm etti Hazreti Ayşe annemize radıyallahu anhaya Ey Ayşe ben de öyle kılıyorum. Siz de o şekilde kılmaya devam edin. Yani allah Ekber deyince de dahil ortalıkta hiçbir şey kalmayacak. Boşluğa dalmış gibi. Tabula raza, bomboş, saf bir leyha. Hiçbir şey yok. Bir Allah, bir de sen. Başka kimse yok. O ve sen. O ve sen. Kimse yok. Peygamberimiz ne diyor? ''Liyem allâhi vaktun'' Allah'la benim aramda özel bir hal vardır. Vakit bildiğimiz zaman değil o. Hal vardır. La ile yemin melekin kerim. Ve la rasulüm mürsel. Ne bir büyük melek Allah da benim arama girer. Ne de nebi mürsel büyük peygamberlerden birinin ruhaniyeti arama girer. O büyük peygamberler, o büyük melekler en büyük varlık arasında onlar değil mi? O büyük varlıklar dahi kaybolur bir o kalır bir ben Allah'la aramızda hiçbir şey kalmaz. Evet. Bunlar tabi biz bunları konuştuğumuz zaman hastaları şifa etmek şifa vermek Allah'ın iki bir yetki insanların elinde değil buna o rukiye adı veriliyor. Okumak suretiyle iyileştirmek. Evet. Okumak suretiyle insanlar iyileştirilebilir. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresinde ve Es-teuzu ve nu'ezzu bi rahmani'l-kur'an ma huwa'ş şifaa'un ve rahmetun lil mu'minin ve la illa yani biz Kur'an-ı Kerim'i şifa olarak indiriyoruz diyor şifa Kur'an-ı Kerim'in şifa olarak inmesi yani yukarılardan bildiğimiz maddi gökten astronomik bu kozmik semadan değil, atmosferden gelmiyor. İçteki noktayı süveydanın açıldığı zamansız, mekansız, Allah'a açılan o kapı oradan geliyor. Evet. Orada noktayı süveydana giriyorsun, kayboluyorsun, namaz oluyorsun sen. Namazın kendisi oluyorsun. O kadar. fenafi fenafi salat. Namazda kayboluyorsun. Bitti. Yani kaybolduğun şey neyse sen osun. Kim yemekte kayboluyor, kimi dolarda. Kimi parada kayboluyor. Kimi şöhrette kayboluyor, kimi müzikte. Herkesin tapdığı bir put var. Ne defaniysen, sen o fani şeyden ibaretsin. Bana sevdiğini söyle." diyor Mevlana. "Sen sevdiğin şeyden ibaretsin. Parayı seviyorum, sen parasın." diyor. Hmm. Allah'ı seviyorsun. Allah değilsin ama Allah adamısın sen diyor. Öbürü para adamı. Neyi çok seviyorsan, çok sevdiğin şeyde fani olursun. Yani onunla bütünleşirsin. O hale gelir, onun rengini alırsın. İşte Allah'ta Allah da fani olabilmek, Allah'ın rengini alabilmek. Ahmet Avni Kunuk da geçen okuduğum doktora de öyle söylüyor. Allahü Teala'yı Önümüzde renksiz bir nur olarak hayal edeceğiz diyor. Yani renksiz bir nur. Gözümüz yumduk. Renksiz, rengi olmayan yani Allah Rengi olmayan renk. Renksizlik rengi. Onu bir renksizlik rengi halinde hiçbir renge bulanmamış olarak düşünüyorsunuz. Ve nur, bir nur çeşidi o da. allah Ekber. O önünüzdeki Allah'a başlıyorsunuz konuşmaya. Elhamdülillahi errahmanirrahim malikelmülk. Namazın biliyorsunuz bir tek özelliği var. Namaz vertikaldir. Yani. Diğer ibadetlerin hepsi horizontaldır. Yani hac, zekat, nmn hepsi yataydır. Ufkidir, afakidir. Namaz dikeydir. Allah'la direkt buluşma. Sanatıdır namaz kılmak. Namaz kılmak bir sanattır, unutma. Ama Allah'la direkt buluşma. Zekat, Allah'la en direkt buluşma. Hac, Allah'la en direkt buluşma. Cihat, Allah'la en direkt buluşma. Direkt Allah. Onun için namazın içinde melek, melek haline geliyoruz diyor. Ahmet Aylül Konuk öyle anlatmış. Mesnevi şerif, tercih, şerhinde. Yemek yemiyorsunuz diyor. Evet. Kımıldamıyorsunuz diyor. Allah'a bağlanıyorsunuz diyor. Ve birisini cevap vermiyorsunuz diyor. Düşünün ya ile alakayı kesiyorsunuz. O ve sen, başa kimse kalmıyor diyor. liyem Allah'ı vaktin sırrı yaşanıyor diyor. Direktlik sırrı var namazda. Allah'la direkt temasa geçtiğimiz bir tek namaz. Diğer ibadetlerin hiçbirinde bu direktlik, doğrudanlık... Sırrı yok. Buna vertikal, dikey Allahü u Teala'ya ulaşma. Oradan ulaşma. Evet, bugünkü konuşmamız burada sona erdi. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Evet, kıymetli dinler, muhterem dinleyenler, kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.